Kıymetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Değerli genç arkadaşlarımla birlikte, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı, onun şahsında hadislerin ve sünnetlerini ve bu hadislerin ve sünnetlerin bize ulaşması noktasında Büyük İslam bilginlerinin ortaya koymuş oldukları o büyük emeği sizlere anlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün Allah nasip ederse, Rabbim bizi muvaffak kılarsa, Büyük hadis bilginlerimizden İmam Tirmizi'yi sizlere tanıtmaya elimizden geldiği kadarıyla onun hayatıyla ilgili, kitabıyla ilgili bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Ama bunu yapmadan önce her programda yaptığımız gibi Safa kardeşimizi bugün bizim anlatacak olduğumuz konunun başlığını tahtaya yazmak için ben çağırmadan kendisi teşrif etti. Evet, başlığımız şu Safa, Tirmizi'nin süneni Hasen hadisleriyle öne çıkar. Niye bu başlığı seçtik? Bununla ilgili ben birazdan sizlere bilgi verdiğim zaman olay değerli kardeşlerim, sevgili seyircilerimiz netleşecektir. Şimdi İmam Tirmizi diyoruz. İmam Tirmizi 209 yılında, aziz kardeşlerim 209 yılında bugün Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Tirmiz'de doğmuştur. Ah Aziz Kardeşlerim Değerli Seyirciler Bu Özbekistan var ya bu Özbekistan Burası Özellikle Değerli Kardeşlerim Özellikle Kelam Tasavvuf Ve Hadis ilimlerinin Merkeziydi İmam Buhari'nin Kabri Özbekistan'da İmam Tirmizi Özbekistan. Özbekistan'dadır Böyle Evet İmam Maturudin'i Maturudin Başka Biri Daha Var Şahı Nakşibend Hazretlerini ya yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bütün bizi etkilemiş, gönül bağımız oluşmuş olan bütün insanlar, büyük insanların önemli bir kısmı bu coğrafyada yetişmiştir. Tabii Tirmizli olduğu için hemen aklınıza Özbek olabildiği gelebilir ama Özbek değil. Beni Süleym kabilesinden köken itibarıyla Sülemi kabilesine nispetle zaten Sülemi diye anılıyor. Daha önceki programlarda değerli kardeşlerim bunu anlatmıştık. Niye? Yani bu insanlar Arap kabilelerine nispet ediliyor. Niye bunlar Arap o coğrafyada yetişmiş olmalarına rağmen bunu şöyle açıklamıştık ve demiştik ki Hz. Ömer Efendimizin Irak'ı fethetmesinden sonra o coğrafyalar Müslümanların fütuhatıyla onların eline geçmiş oldu. Dolayısıyla buralara İslam'ı anlatmak için, İslam insanla öğretmek için pek çok insan buralara geldi yerleşti ve bu insanların çoluk çocukları da torunları da İslam ilimleriyle meşgul oldular ve bunlar o görev adası kardeşlerim İslam'ın yerleşmesi hususunda çok büyük gayret göstermişlerdir. İşte İmam Tirmizi de bu insanların torunlarından, çocuklarından bir tanesidir. Rabbim ondan razı olsun. Amin. Arkadaşlar bütün İslam ilimleriyle meşgul olan insanlarda olduğu gibi İmam Tirmizi de küçük yaşta ilk önce ilk önce temel İslami ilimleri, alet ilimlerini daha doğrusu Arapçasından işte hafızlığa varıncaya kadar Bunlar tahsil ettikten sonra ben hadis ilmiyle meşgul olacağım diyerek ne yapmıştır? Yollara Ruhle. dökülmüştür. Buna ne deniyordu? Aziz kardeşlerim buna verilen özel bir isim var. Rihle Arapça'da yolculuk demek esasında ama artık hadisçilerin yapmış oldukları yolculuğun özel adı olmuştur. Ruhle Ruhle. demek terim olmuştur. İmam Tirmizi de kendisinden önceki ve kendisinden sonraki hadisçilerin yaptığı gibi Allah Rasulü'nün hadislerini bizim gibi insanlara ulaştırmak için yollara revan olmuştur. Pek çok yere gitmiştir. Horasan, Irak, Hicaz ve Mezopotamya'ya gitmiştir. Ama ilginçtir, Bağdat'a gitmemiştir mesela. Bağdat'a gitmediği için de Ahmet bin Hanbel'den istifade edememiştir. Yani en azından bunu böyle kesin olarak söylemeyeyim isterseniz ama verilen bilgi bu. Belki gitmiştir de bizim kaynakları zikretmiyor olabilir. Ama tespit edilebildiği kadarıyla Bağdat'a gidip Ahmet bin Hanbeli öğrencilik safa yapamamıştır. yapamamıştır. Yapamamıştır. Güzel bir ifade kullandı. Evet. Bunun yanında Mısır ve Suriye'ye de gitmediği kaydediliyor. Ama değerli kardeşlerim buradan şöyle bir soru zihninizde uyanmasın. Yani Bağdat'a gitmedi, Mısır'a gitmedi, Suriye'ye gitmedi. Eğer bu bölgelerdeki hadislerden istifade edemedi. Dolayısıyla toplayabildiği hadislerin mecbuası düşük, eksik. Öyle düşünmeyin. Çünkü her zaman ifade etmiş olduğumuz bir şey var. Bu hadisler şehirlerde geziniyor. Yani Basra'da da aynı hadis var. İşte Kufe'de de var. Hüseyin'de de var. İşte Ömer Faruk'ta da var. Diğer Hasan'da da var. Dolayısıyla hadisleri yani siz tahsil etmek istediğinizde esasında bir iki şehre gittiğinizde bir de bunlar mütedavil olan büyük hocalardan gelen rivayetler olduğu için üç aşağı beş yukarı bunlar hemen hemen her şehirde elde etme imkanınız var. Ama ne olursa olsun yani Ahmet bin Hanbel'e hocalık, hoca olmaması, Ahmet bin Hanbel'in ona hoca olmaması, ona öğrencilik yapmamış olması yine de bir ufak eksikliktir. Yani Ahmet bin Hanbel gibi bir insanın önünde diz kırmak güzel bir şeydir ama bundan maalesef eksik kalmıştır. Kimlerden peki yararlanmıştır? Hocaları kim? Büyük hocalara yine Ahmet bin Hanbel'e gidememesine rağmen yine büyük hocalardan istifade etmiştir. Mesela Buhari onun hocalarından. Bir tanesidir değerli kardeşlerim. Müslim Ebu Davud onun yine hocalarından bir tanesidir. Ebu Davud'dan dört tane hadis rivayet eder. Ama ilginç bir şey var. Tirmizi üzerinde en çok etkisi olan hadis bilginin İmam Buhari olmasına rağmen kitabında arkadaşlar Buhari'den hadis rivayet etmez. Niye acaba etmez? Aynı sebep her zamanki gibi. Ha, nedir aynı sebepler? Yani aynı hadisler zaten farklı hadislerle farklı kişilerden almıştır hocam. Heh. O yüzden bir daha aynısını kitabına e, almaya gerek duymamış olabilir. Zaten aynı şey mesela İmam Müslim de bildiğiniz gibi Buhari'nin hocasıdır. Evet. Ama o da mesela çekinceli durmuştur rivayetlere karşı. İmam Buhari'nin talebesidir hocam. İmam e, sen anla benim ne demek istediğimi. Evet o dediği gibi. Dolayısıyla... İmam Müslim de hocasına karşı ne yapmıştır? Bazen bende şöyle bir şey oluyor Safa. Aklım önden gidiyor. Ağız geriden geliyor yetişemiyor tamam mı? Zihnim ikinci cümleye geçiyor. Ama ağız geriden geldiği için başka şeyler söylüyor. Ama bizim seyircilerimiz zeki insanlar anlarlar evet. Şimdi durum bu şekilde buyurun. Buyurun. Şimdi hocam Önceki bölümlerimizi önceki bölümlerimize zikretmiştik yani her bir alimin arkasında büyük bir alim var diye. Ee, baktığımız zaman Tirmizi'nin arkasında Ebu Davud gibi büyük bir muhattis var, Buhari var. Ee, bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda e, Buhari'nin Tirmizi üzerinde çok etkisi olduğuna, olduğu söyleniyor. Evet. Bu da bize biraz açıklar mısınız? Tabii ki sen ne istersin de biz açıklamayız. Evet. Şimdi Hüseyin, tabi İmam Buhari bildiğiniz gibi birkaç tane öne çıkan meziyeti olan bir insan. Bir, hadislerin metinleri, iki hadislerdeki gizli illetler, kusurlar, üç, Hadisin fıkı. Bak unutma. Hadisin fıkı yani hadisi biz okuduğumuz zaman, baktığımız zaman bundan bize fıkı olarak ne çıkıyor? Bize ifade etmiş olduğu şey nedir? Dolayısıyla bu üç meziyetiyle İmam Buhari kendisine talebelik yapan insanları etkilemiştir. İmam Tirmizi üzerinde de bu üç alanda çok büyük etkisi vardır. Hatta İmam Tirmizi'nin mesela en öne çıkan özelliği nedir diye soracak olursanız arkadaşlar iki şey zikredilir. Bir, A şıkkı diyelim. Bir, hadislerdeki gizli kusurlar. Bakıyorsun hadise, sağlam, sorun yok gibi gözüküyor ama biraz incelediğin zaman, irdelediğin zaman onda gizli kusurlar var, raviden veya metinden kaynaklı olarak. bunlar tespit etme noktasında İmam Tirmizi çok maharetli ama ikinci bir şey daha var. Sünen kitabını yazdığı için neyi öne çıkıyor İmam Tirmizi'nin? Söyle bakayım. Ahkamı. Hah, yani hukukçuluğu, yani fıkı bilgisi öne çıkıyor. İşte bu iki alanda onun üzerinde etkili olan kimse kim? İmam, İmam Buhari. Buhari'dir. Ama burada size, hoca talebi ilişkisi arasında çok güzel bir anekdot var. Onu ifade etmek istiyorum. İmam Buhari diyor ki, sen bizden çok istifade ettin ama diyor, bizim senden istifademiz, senin bizden istifadenden daha fazla diyor. Hocam şu sözün güzelliğine bakar mısın ya? Şu tevazuya bakar mısınız az kardeşim? Bir daha sözü boşa gitmesin, tekrar edeyim. Ne demiştim? İmam Buhari diyor ki sen bizden istifade ettin ettim. ancak bizim senden istifademiz bundan daha ziyade. Bizim senden istifademiz senin bizden istifadenden daha fazladır diyor. Yani şu tevazunun güzelliğine bakar mısınız? Ama elbette ki İmam Buhari de kendi birikiminin Tirmizi'den daha fazla olduğunu, öğrencisi Tirmizi de aynı şeyi elbette ki çok iyi biliyor ama bu zamanımızın yetiği olan bir şeydir. Yani burada bir şey var arkadaşlar onu özellikle ifade etmek istedim. Yani şu bilginler arasında, şu İslam alimler arasındaki şu letafetli konuşma üslubuna lütfen bir bakalım. Bir de bunu zamanımızda yaşamış olduğumuz dönemle birbirine karşılaştıralım değerli kardeşlerim. Tabi büyük imamlar öğrencilik yapan insanın haliyle öğrencileri de büyük insanlar olacaktır. Hammad bin Şakir'e Nesefi, Ebu Said Eşşaşi, Ebu Zer Et Tirmizi gibi önde gelen bilginlere İmam Tirmizi'miz Hocalık yapmışlar. Ama üzücü bir şey var kıymetli kardeşlerim. hayatı hayatıyla ilgili olarak şimdi senden yardım isteyeceğim. 209'da vefat etti dedik. da doğdu. 209'da doğdu. 279'da, 209'da doğdu 279'da. Kaç yıl yaşamış 70. oldu? 70 yıl yaşamış oldu. Bu kez kolay oldu biraz hocam. Kolay bildi evet. Ama bunun hayatıyla ilgili rufay bir şey var. Gözlerini kaybediyor. Aha. Gözlerini kaybediyor. Benim çok dikkatimi çekmişti arkadaşlar. Sağbe kiramdan da böyle yaşlılık dönemlerinde gözlerini kaybeden bayağı insan var. Yani hatta çok ilginçtir. Bakın gözlerini kaybeden insanlarla ilgili kitaplar yazılmış biliyor musunuz? Doğrudur. Cahız diye bir bilgin var. O Cahız'ın bir kitabı var arkadaşlar. Kitabı Bursan vel Orcan vel Umyan vel Hulan diye bir kitap var. O kitap Türkçesi şu. Sedef hastalığına yakalananlar, topal olanlar, Ama olanlar, şaşı olanlar. <gülüyor> bu dört özellikteki insanları bir araya getiren çalışmalar yapıyor. Caz. Evet. Ama bunu yapmasının sebebi ne? O kadar büyük insanlar demek ki bu vasıflarıyla öne çıkmışlar. Tabi bu onların kusuru olsun diye bunu yapmıyor bu insan. Evet. Ama diyor ki bak bu insan ömrünün sonunda işte topal kalmıştır. Sedef hastalığına yakalanmıştır. İşte ne bileyim gözlerini kaybetmiştir gibi onların bu meziyetleri, meziyet diyorum, özelliklerini, durumlarını ifade etmek için söylenen bir durumdur. İmam de gözlerini kaybeden bir insan idi. Kabri nerededir? Doğduğu yer olan Tirmiz. Tirmiz'de. Tirmiz'dedir. Evet. Hocam bu ilimle çok iştigaretinden dolayı mı kaybediyor yoksa kaza sonucu yani? Valla hocam ben bunu e, doktorlarda sordum yani çok okuma gözü etkiler mi diye öyle bir şey e, söylendiği kadarıyla tabi bizim alanımız değil ama çok okuma öyle gözü zayıflatan bir şey değil. Hocam, bir de yaşlandıkça Pandemi başladığında benim gözüm bir buçuk numara büyüdü ya. Sürekli bilgisayara bakmaktan. Sen okumak diye düşünür. PDF kesinlikle. okumaktan hocam. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Verdiğiniz ödevler hocam. Siz <gülüyor> bizden daha iyi biliniz. <gülüyor> Gözlerini kaybeden sahabelerden biri de Abdullah bin Abbas'tı yanlış hatırlamıyorsam ben hocam. Ben de öyle hatırlayayım. Evet. Yani şu var. Tabii şimdi biz gözlük kullanıyoruz değerli seyirciler. Gözlük kullanıyoruz bu... Yalnız gözlük kullanmakta gözün bozulmasını durdurmuyormuş. Evet, Doktorlar evet. söyle hani diyecektim ki gözlük kullanıyoruz, hani biraz daha uzuyor belki. Yani göz sağlamlığı ama onunla da ilgisi yokmuş. Yok. Hani eskiden sahabe için şunu denirdi, şu denirdi kıymetli zehirciler. İşte çöl olduğu için, Suudi Arabistan coğrafyasında çok çöl fırtınası oluyor. Hani o kafalara sar, konulan sarık var ya, evet. imame dediğimiz şey. O Dolama olmasının sebebi de esasında o iklimle alakalı bir şeydir. Yeri geldiği zaman onu maske gibi kullanıyorlar. Kemame şey gibi maske gibi kullanıyorlar. Yani deniyor ki işte gözlerine işte toprak kaçtı, şu kaçtı, bu kaçtı. Tabi bütün bunların sebeplerini bizim tespit etmemiz mümkün değil ama ortada bir vaka var. Sonuçta insanların gözlerini kaybettikleri. Şimdi İmam Tirmiz'imiz arkadaşlar bizlere pek çok eser bırakmıştır. İşte en başta gelen eseri, birazdan onunla ilgili bazı şeyler ifade edeceğim. nedir? bizim başımızın tacı olan kitabıdır ama başka bir kitabı daha var ki, Türkçe'de tercüme edilmiş olan bir önemli kitabı var ya. Şey. Ney? Hocam şimdi iki, iki şey geldi ama şey ile başlıyor hatta. Şey ile başlıyor. Şerif, evet. Şerif-i Şerif diye de, Şemail ne demek? Şemail denildiği zaman de. Yakup biz ne anlıyoruz? Şemal. Yakup. Şemal ne taraftı? Şekil şemal. Şişi peygamber ya. efendimizin Şekil görünüşü ya. hocam. Görünüşte. Eyüp doğru mu diyor? Bir daha söyle. Suret şemal yani yüz. Heh. Biraz daha aç. Yani yani yani tamamen insan... Fizik tamamen Hazreti Peygamber aleyhisselam sadece fiziki mi? Eyüp. Hayır manevi değil mi? Bir şey daha var şimdi şemal dendiği zaman tamam fiziki özellikleri var ama başka bir şey daha var. Hah. Hazreti... Karakteri. Eyüp tamamladı hocam. Evet. <gülüyor> Onu <Mikrofon gülüyor> söylüyorum. Heh, söylüyor musun? Evet. Ahlaki ve fiziki özelliklerim için. Aziz Peygamber Ali Efendimizin Eyüp nedir? Öne çıkan fiziki ve ahlaki, ahlaki özellikleri. Dolayısıyla bu baş tacı olan kitaplardan bir tanesidir. Biliyor musun? İmam Tirmizinin bu kitabı Osmanlı döneminde hani buhari okunmak yanında Peygamberimizin özelliklerini anlatan bu kitabı da arkadaşlar okunan kitaplardan bir tanesidir. Peygamber Aleyhisselam'a olan sevgiyi artırmak için. Evet. Bir de bir kitap daha var. Ondan söylemem lazım. Hani biz demiştik ki İmam Buhari'ye öğrencilik yaparken ondan üç alanda bilgi aldı, aldı demiştik. Bunlardan bir tanesi de hadislerdeki gizli kusurlar demiştik. Hatırlayın. İşte İmam Tirmizi'nin bir kitabı var. el i̇lel kebir diye bir kitabı var arkadaşlar. Bu da nedir? Hadislerdeki gizli kusurları senet ve metin açısından ortaya çıkaran bir çalışmasıdır. Bu, iler, bu yalnız çok önemli. ilel Gizli kusur demek değil Gizli mi? kusur. İllet. Has, i̇llet Arapçada hastalık yani demek. Hastalıkları tespit edin. Efendim? Bu senetteki şeyde mi kusurlar? Abi yeri geldiği zaman metindeki. Ama burada, Eyyub bak bir şey dikkatini çeksin. O kusurları görebilmek için ne gerekir? Elim o kusurları gerek. bilmek gerekir. Önce. O kusurlara vakıf olacak altyapı gerekir. Evet. İşte bu Hani İmam Buhari'nin Tirmizi üzerindeki etkisi nedir diye soracak olursanız işte budur. Hadis doktoru. Onu hadis hadis doktoru yapmış bravo. Baktığı zaman hadislere, metinlere oralardaki tabi geniş hadis birikim var. Sen şimdi diyeyim ki bir hadisin senedinde problem olduğunu anlaman için ne gerekir? Önce o hastalıkların hepsini bilmemiz lazım, gerek lazım. Hadisleri, tarikleri, metinleri iyice bilmen Hocam, gerekiyor. Bu hadislerin bulunduğu hadis türüne ne ad veriliyordu? Yani gizli olan muallal. Mualles bir tane daha vardı. O, o müdelles o, o farklı bir müdellek. şey. Müdelles de mualles. Ne demek? <gülüyor> e, hocam. Ne? Bu ne? E, işin Osmanlı'ndan bahsetmesin. Evet. İki tane vardı. Yani i̇kisi yakındı birbirine ondan sordum zaten. Evet. Hangisini? Ne, ne soruyorsun? Evet. Eğer mi istiyorsun? Tek... Ha? Buna veren o senede veren ismi sordum aslında. Muallel. Muallel dedi ya. Muana Kandağı vardı. Anne o da benzerdi ama bu işin farklı bir boyutuydu. Onu ben hatırlayamadım. Onu Mu... sordum aslında. Bu ödevin olsun, araştır da geleyim. Sen bir dahaki programda bunu <gülüyor> yani soruyu netleştirirsen cevabı Allah'ın izniyle veririz. Müdelles ne demek hocam? Onu da sen bul. Evet. List. evet. List. ben işte onu sordum daha doğrusu. Müdelles biliyoruz ya. Müdelles ne yapıyor? Ravi ismi karma karışık hale getiriyor, tanınmaz hale getiriyor. Eyvallah başka bir isimde, başka bir insanmış gibi sana sunuyor ki böyle meşhur olan bir alemin ee, ismine benzetir. ne yapıyor? Karıştırıyor. Sen zannediyorsun ki yeni birinden rivayet ediyor. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim bunu da bitirmiş olduğu El-El-Kebir -El kitabını bitirmiş Hocam olduk. Efendim. Şimdi Yakup Efendi Hazretleri bir şey soracak gibi. Buyur. Hocam eserleri bittiyse yani bölmüş olmayayım da bir soru soracaktım burada ben. Söyle. Buyur. Yani e, İbn Hazm'ın Tirmizi'nin Sünen yani bahse bahsettiniz en önemli eserlerinden birisi Sünen diye i̇bn Hazm'ın da Tirmizi'nin sünnelini görmediğine dair bir takım rivayetler var. Yani bunlar doğru mudur? Ne diyebilirsiniz bu konuda bize? Arkadaşlar şimdi 5. asır insanıdır i̇bn Hazm bildiğiniz gibi. i̇bn Hazm'ın şöyle bir özelliği var. Bazı bilginlerden bahsederken mechul, mechul diyor. Yani mechul Türkçedeki. Yani tanınmayan, bilinmeyen insan anlamında. Şimdi İmam Tirmizi ile ilgili de bunu kullanıyor. İmam Tirmizi ile ilgili de bunu Peki kullanıyor. Peki hocam uzak olmasından kaynaklı mı yani kendisi? Şimdi şöyle bir yorum getiriliyor. Deniyor ki muhtemelen İbn-i Hazm'in yaşamış olduğu dönemde Tirmizi'nin bu süneni oraya gitmemiş olabilir. Gitmediğinden dolayı da onu bilmiyor olabilir. Ama bir şey daha var. Deniyor ki i̇bn Hazm bazen tanımasına rağmen insanları böyle meçhul diye. Yani biraz onların konumlarını aşağı çekmek için bu tip ifadeleri kullandığı vakidir. Deniyor. Dolayısıyla İmam Tirmizi ile ilgili olarak yani kendi kanaatine göre diğer hadis kitaplarına göre onun kitabı Onlarla aynı konumda değil, bunu ifade etmek için böyle kullanmış olabilir diyor ama genel kabul gören kitabı görmemiş olabileceğidir. Tamam arkadaşlar? Kaldı Anladım. ki kendisi, ilginç bir şey madem sordu, mesela senedinde Tirmizi geçen hadis rivayeti diyor İbni Hazım. Senedinde Tirmizi'nin kendisi yani geçiyor. Hem görmediği rivayeti var hem de orada rivayette kendi bahsediyor. Şimdi Meçhul olarak rivayet da, Şöyle bir şey, acaba o Tirmizi'yi orada fark edememiş olabilir yani Tirmizi tamam orada bir ravinin bir tanesidir. O kitabın sahibi olan Tirmizi olup olmadığını çözmek olabilir. Başka bir, bir olabilir. Tirmizi zannetmiş olabilir. Vardır. Yani yorumu açık olan bir durumdur ama durum ne olursa olsun İbn Hazm'ın onunla ilgili bu bizim için çok önemli. Yani İbn Hazm gibi bir insanın e, Tirmizi'ye böyle ifade kullanmış olması yani birinci ihtimal nedir? Demek ki İbn Hazm en azından kendi muhitine bu kitap henüz gelmiş değil anlamına gelir. Biraz da mezhebinden bahsedelim arkadaşlar. Hemen Evet, Eyyub'un yanına gidiyorum. Sefer Zahiri de değil hocam. miydi hocam mezhebe? Yok. O İbn Hazm olmaz. Öyle olmadı. miydi? Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, şimdi bizim ehli hadis için kullanılan bir ifade var. O da nedir? Ehli hadis. Ehli hadis. Ne demek? Hadislerde geçen, e, ashab hadis ifadesi de kullanılıyor. Hadislerde geçen hükümleri bir fıkıh mezhebine tabi olmaksızın kendi hayatlarında tatbik etmeye gayret eden bilginler. Bahari, kişiler demiyorum. Bilginler. Bilgi ifadesini özellikle kullanıyorum. Abdülbakiye, Safa. Niye? Çünkü bu insan o hadislerle istinbat edip bunlar hayatlarında hakim kılabilecek seviyede, üst seviyede bilgiye ve birikime sahip olan insanlardır. Şimdi peki mezhebi konusunda ne diyeceğiz? Diğer mezheb, diğer hadis bilginler için söylenen şey İmam Tirmizi içinde söz konusu edilmiştir. Bazıları onu Eyyub'in mezhebinden olduğunu söylemişlerdir. Şafi olduğunu ifade etmişlerdir. Ama genel kabul gören onun da diğer hadis imamları gibi müstakil eyle hadis dediğimiz yani hadisleri hayatına doğrudan hakim kılan bir insan olduğu noktasındadır arkadaşlar. Bir de mutlakiliğinden bahsedeyim. Diğer Ebu Davut'ta gördük. Hatırlarsınız. İmam Buhar'da görmüştük. Son derece zahit olan dünyalığa önem vermeyen zaten arkadaşlar Safa bir şey diyeyim sana dünyalığa önem veren bu insanlar ...verseydiler bu insanlar bu işleri yapamazlardı ya. Değil mi? Evet. Eyvallah hocam. Yani düşünsene dünyalık hiçbir şey kazanmıyorsun. Hayatını sersefil ediyorsun. Yollara düşüyorsun. Çile çekiyorsun. Gittiğin yerlerde icabında kalacak yer bulamıyorsun. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Hocam yol keseni var. Ondan... Tabii haramisi var dediğin gibi. Yani çok affedersiniz sevgili seyirciler... Yani şimdi gittiğiniz şehirlerde oteller, pansiyonlar, işte hosteller, şunlar bunlar kalma imkanları, seçenekler çok fazla. Bir de o dönem şartlarını böyle zihninizde bir canlandırın. Yani esasında insan, yani sırf olayın bu tarafına baktığı zaman bu büyük insanlara olan muhabbeti, saygısı, sevgisi zirve yapıyor. Yani. Hocam ama o dönemde toplumda olan, özellikle Arap kültüründe olan misafirperverlik. Hocam sen ne kadar çok... misafirperver olursan ol, ben sana bir şey diyeyim. Sen şimdi buradan uçağa bin. Bir yere git, başka bir şehre git, seni karşılayan biri olsun, evinde misafir etsin. Yine yabancılık çeker misin, çekmez misin? Çekersin, Çekersin tabi. Çekersin. Bir de o dönem şartlarını düşün, ben o dönem ben şartlarını ben düşün. Ben. Yani o kadar zor ki aklıma sen dediğin için, Hz. Peygamber Aleyhisselam mesela Eba Eyyub el evinde kalıyor değil mi? Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Ne oluyor? İlk önce Hz. Peygamber Aleyhisselam alt katta kalıyor tamam mı? Aziz seyirciler. Yani o dönem şartlarının zorluğunu ifade etmek için söylüyorum. Eba Eyyub El Ensari'nin giriş katında kalıyor. Giriş katında kalması peygamberimizin sebebi şu. Hani gelen gideni çok oluyor, peygamberimizi sürekli çağırıyorlar, peygamberimiz dışarı çıkmak durumunda oluyor. Bazen de gelen konukları evinde kabul ediyor. Orada onlarla görüşme yapıyor. Ama üst katta ev sahibi Eba Eyyub El Ensari çocukları da var. Şimdi o çocuklar tepiniyorlar, koşuyorlar. Çocuk bu sonuçta ama ev yapısını canlandırın zihin dünyanıza. Rahatsız oluyor altta diye düşünüyor Eba Eyyub El Ensari. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı zorlayarak arkadaşlar, zorlayarak üst kata çıkarıyorlar kendileri, alt kata iniyorlar. Ya ne kadar güzel bir insan ya. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel bir insan. Şimdi diyeceğim şey, şu, İmam Tirmizi'ye bağlayalım bunu. Yani ne kadar güzel olanaklar, o dönem şartları içerisinde bu insanların önüne gelmiş olursa olsun arkadaşlar, hakikaten ortada çok büyük bir çilenin var olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden onlara karşı olan muhabbetimiz elbette ki çok fazla, Olmaktadır. Evet. Şimdi Tirmizi'yi arkadaşlar, Tirmizi'nin bir özelliği daha var. Hemen hemen bütün hadis konularını içerdiği için tefsir de dahil olmak üzere bazıları kitabın ağırlığı sünel ilgili yani ahkamla ilgili olmasına rağmen sünel olarak tanımlamakla birlikte bunu kategorize ederken cami statüsüne koyuyorlar. Yani bir Buhari gibi, yani bütün konuları içeren, sekiz ana başlığı içeren bir hadis kitabı gibi görüyorlar ama fıkıh tarafı yani Sünen tarafı ağır bastığı için ne yapıyorlar? Bunu sünenler çerçevesinde değerlendiriyorlar. Hocam, evet arkadaşlar. Bu sorum olacak değil mi? Buyur. Şimdi hocam zaten dersin başında da söyledik. Bu tahtada da yazıyor zaten ama hani Tirmizi deyince e, neden aklımıza Hasan hadis geliyor? Yani başka bir alim de değil de Buhari'de değil, bir şey Müslim'de değil Ebu bu daftta değil de Tirmizi'de bizim aklımıza Hasan hadis geliyor. Bunu sebebi nedir hocam? O soruyu e, cevaplayacağım inşallah. Unutma yalnız. Ondan önce birkaç e, mesele söylemem gerekiyor. Onlar bir ifade edeyim, ondan sonra sana cevap vereyim inşallah. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bu sıralama hususuna biraz değinmek istiyorum. Yani şimdi Kütüb-i Sitte diyoruz biz. Kütüb-i Sitte ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağı bir sıralama yapıyoruz. Değil mi? Buhari, Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi Tir diyoruz. Ama Şahveliyullah Dehlevî'nin bir farklı yaklaşım var. Büyük Hint bilginin. Tirmizi Ebu Şöyle yapıyor. Yok. Şimdi o farklı bir kategorizasyon yapıyor. Birinci sıraya Sayhan ile İmam Maliki muvatağını ah, koyuyor. Bakın bir daha söylüyorum. Birinci sıraya Sayhan ile Buhari ve Müslüm ile İmam Maliki muvatağını koyuyor. Diyor ki ikinci sıraya İmam Tirmizi'nin kitabı daha layıktır diyor. Ya böyle yapınca esasında Ebu Davud'un üstüne almış oluyor. Bunu yapmasının sebebi de değerli arkadaşlar onu hadislerin sıhhatini tespit etme noktasında İmam Ebu Davud'dan daha uzman görmesinden kaynaklı olan bir durumdur. Ama bize bu tablo şunu gösteriyor, esasında çok büyük bir bilginle karşı karşıya olduğumuzu hepimiz anlıyoruz. Evet. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar, kitabı bitiriyor, Abdülbaki kitabı bitiriyor ondan sonra büyük üstadlara takdim ediyor tamam mı? Bir kontrolden geçirin lütfen eksiklerimi bana söyleyin diye. İşte Hicaz'da, Irak'ta, Horasan'da hocalara takdim ediyor. Tabi hocalar kitabı çok takdir ediyorlar, çok beğeniyorlar. Bakıyor ki genel bir teveccühü gördükten sonra kendisinin şöyle bir ifadesi var arkadaşlar. Her kimin evinde bizim bu Süneni, Tirmizi yani Sünen kitabı varsa onun evinde konuşan bir peygamber vardır diyor. Hocaların bu onayını aldıktan sonra tabi kitaba yönelik olarak da güvencesi arttığı için kimin evinde diyor bizim bu kitaptan varsa on evinde bir konuşan Hz. peygamber aleyhissalatu vesselam vardır diyor. Bu neyi gösterir? O kitabını olan güvenini göstermektedir. 3956 56 tane hadis içermektedir bu kitap. Şimdi kitapla ilgili birkaç tane ana başlık var. Kitabın özellikleri ile ilgili onları ifade etmek isterim değerli seyirciler. Şimdi Tirmizi'nin tertibine baktığımız zaman hadisleri konularına göre, bablara göre dağıtma açısından baktığımız zaman Buhari'ye çok benzediğini görürüz. Yani hangi hadis hangi baba konulacak. Bu açıdan İmam Buhari'ye benziyor. Ama başka bir açıdan da İmam Müslüm'e benziyor. Müslüm ne yapmıştı hatırlayın. Düzen getirmişti hocam. Müslüm ha, bir peş hadis zikreder peş peşe. Tedricilik. Yani en konulara dağıtma açısından Buhari'ye benziyor. O hadisle ilgili benzer hadisleri alt alta sıralama açısından İmam Müslüm'e benziyor. Ben teracimlerdeki bu gibi... fıkıh açısından... Ee, o özelliği de barındırıyor aynı zamanda düzenli. Aynen aynen dediğin gibi. İmam Buhari'de dur. olduğu gibi mükerrerler var mı hocam? O kadar değil, değil ama şeyinki gibi Buhari'de, İmam, İmam Buhari'nin Buhar o özelliği hiçbir kitapta söz konusu değil. Başka bir şey daha yapıyor. Çok uzatmamak için arkadaşlar bu Sünen kitaplarının özelliği şudur. Yani vatandaşın böyle ibadetler noktasında yararlanabileceği öz bilgi içerisinde olsun. Dolayısıyla çok fazla uzatmak azminde, gayretinde değillerdir. Şunu yapıyor, o hadislerin hani farklı tarihlerini zikrettiği zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Onları bir araya getiriyor. Ya diyelim ki dördümüz, beşimiz aynı hadisi rivayet ediyoruz. İmam Tirmizi şunu yapıyor. Ya diyor ben diyor bunların hepsini tek tek alt alta sıralamayayım diyor. Ya ne yapayım diyor. Diyor ki Hasan'ı Hasan'ın senedini zikredeyim. Daha sonra Ömer, Faruk'u zikredeyim. Sonra bunların bil Hüseyin'i zikredeyim, seni zikredeyim. Bunların senetleri nerede birleşiyor? Oraya kadar getireyim hmm. diyor. Tamam mı? Yani şunu evet. yapıyor. 4-5 tane senedi tek senetle topluyor. Tasarruf ediyor. Zamandan, mekandan, kağıttan tasarruf ediyor. Başka bir şey daha yapıyor arkadaşlar. Başka bir şey daha yapıyor. Şimdi diyelim ki biz 4-5 tane hadis rivayet ettik ya. Hepimiz aynı senet birleşirdi bizi. Sonra metin olarak da diyor ki. Mesela Hasan'inki diyor, diğerleriyle aynıdır diyor. Evet. Bazen nahvehu diyor, benzer. Bazen de mistlehu diyor. Hemen hemen tıpa tıp aynıdır diyor. Dolayısıyla ne yapıyor? İksat yapıyor. İksat yapıyor. Aklı lafısı da belirtiyor mu? Belirtiyor. Evet. Farklı lafızlarda, varsa farklılıklar onlardan mutlaka e, belirtiyor. Bir başka özelliği daha var. İmam Timizide olup da işte kütüphen de diğer kitaplarda olmayan, mesela diğer kitaplara baktığımız zaman arkadaşlar ana başlıklar kitap diye geçer. Evet. Mesela Kitabul Husul. Ama İmam Tirmizi bunları evvap diye veriyor. Yok. Başlık Ebvab. Ebvabül gusül. Yani demek istiyor ki Ebvab Arapçada ne anlama geliyor? Kapılar mı? Şey konular. Konular. Bölümler. Yani Ebvabül gusül yani bunun altında gusülle ilgili bablar konular gelecek. Dolayısıyla kitap yerine Ebvab ifadesini kullanmış oluyor. Bir başka özelliği daha var. da mutlaka söylemem gerekiyor. Değerli kardeşlerim. O da Hadisleri sıhhati ile ilgili bilgiler veriyor ama bu sıhhati ile ilgili bilgilere verirken iki bazen de üç kelime kullanıyor. Mesela normalde usulü şudur. Dersin ki bu hadis sahihtir. Sahil. Veya bu hadis Zayıf. zayıftır. Bu hadis hasendir. Evet. Ama iman tirmizi Hasenli gayrihi gayrihi mi hocam? Yok. Sahih hasen, hasen sahih. Ha, evet. Bunu yapıyor. Yani bakıyorsunuz arkadaşlar değerli seyirciler. Hadisle ilgili hadisin sıhhatini tanımlayan iki tane farklı ifade kullanıyor. Diyor ki mesela ''Hâze hadîsun sahihun hasenun'' ''Bu hadis sahihtir hasendir'' diyor. Normalde bir hadis ya hasen olur ya sahih olur değil mi? Veya da diyor ki ''Hâze hadisun sahihun hasenun garibun'' diyor. Allah. Bu hadis sahihtir, hasendir, gariptir. Bu tip ifadeleri gördüğümüz zaman acaba burada neyi kastediliyor noktasında İslam alimler, hadis bilginlerimiz açıklamalar yapmışlardır ve genellikle söylemiş oldukları şey şudur. Kısaca söylüyorum. Yani demek ki o hadisin birkaç tane tariki var. Yani mesela diyor ki bu hadis sahihtir, hasendir. Bir hadis ya sahiy olur ya hasen olur. Buna da kastedilen şey şudur diyorlar. Bu hadisin birkaç tane tariki var. Bunların bir kısmı sahihtir, bir kısmı hasendir. Dolayısıyla o diğer tariklerleri de işaret etmek suretiyle bu ifadeyi kullanıyor. Hocam. Bir özelliği daha onun da ondan sonra sen bir soru sorursan sana geleceğim. Senin hakkında geleceğim birazdan. <gülüyor> Biz şey daha var. Aldı o cevabını aslında. Ya. Aldın mı? Hasan <gülüyor> Hasan lafzını sormuş. Öyle mi? Yok, başka bir şey sordu. Ben başka şey Değerli şey kardeşlerim künyesini kullanıyor kitabında. Yani şunu yapıyor. siz zikir diyor ondan sonra kale Ebu aysa Ben de şunu diyorum diyor. Ebu aysa adını kullanmak suretiyle Ebu bu Davud hadis... Haddesena ha. demişti. Yok bu hadisin durumunu saatini değerlendirmek için Kullanmış olduğu Bir ifadedir Ama şunu söyleyeyim Arkadaşlar Tirmizi'nin En güzel özelliği şudur Kütüb-i Sitte içerisinde onlara göre Farklılık arz eden en güzel özelliği şudur Hadislerle ilgili olarak Başta sahabe ve sonraki Fakirlerin bilginlerin O konuyla ilgili iştihatlarını Söyler Bak bu niye önemli biliyor musunuz yani sen bir konuyla ilgili abdest bahisleri işte namaz bahisleri vesaire ulemanın neler dediğini ulamnı neler dediğini öğrenmek istiyorsan sünetiitiimiziye de bakmak zorundasın yani aklına şöyle gelmesin ya hocam ya bu bir hadis kitabı öyle değil o ne yapıyor hadislerden sonra hadislerden sonra o konuyla ilgili başta sahabe olmak üzere ulemanın itihattan orada sana ser diyor. Hatta yapılan bazı çalışmalar var. Güzel, mesela diyelim ki sen Abdullah İbni Mesud'un fetvalarını toplamak istiyorsun mesela. Evet. Ne yapıyorsun? Tefsirlere bakıyorsun, şunlara, bunlara bakıyorsun. Bir de Sünneli Tirmizi'ye bakıyorsun. Niye? Çünkü orada Abdullah İbni Mesud'un fetvaları var. Onları da bir araya getiriyorsun. Ortaya önümüze Abdullah İbni Mesud'un fetvalar diye bir kitap Toyman'a sana yardımcı oluyor. O zaman bu müştehitler için büyük bir şey yani. E, nimet. Hizmet, Çünkü evet. farklı görüşlerden arayacağına teker teker hepsini bir yerde buluyor ve arasından tercih etme şeyi, şansı doğuyor ona. Hadis kardeşlerim bakın ben bunu demiş miydim dememişsem şimdi diyorum demişsem tekrar olsun. Hadis kitapları sadece bir hadis kitabı değildir. Evet. Yani bu algıyı bizim yıkmamız lazım. Zannediliyor ki hadisleri zikretmiş. Öyle değil. Hadis kitabı aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Bak tarih kitabıdır. Çünkü o ravilerle ilgili verilen bilgiler, Hz. Peygamber aleyhisselam hayatıyla ilgili. Sen Hz. Peygamber hayatını yazmak istediğin zaman sevgili seyirciler, hadis kitabına bakmadan Peygamber hayatını yazabilir misin? Yazamazsın. Yazamazsın. Bu ne anlama geliyor? Hadis kitabı aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Hadis kitabı aynı zamanda bir akayet kitabıdır. Niye? Çünkü hadis kitapları sahipleri kendi dönemlerindeki kelami tartışmalara, Hadisler ışığında veya bab başlığı yazmak suretiyle cevaplar vermişlerdir. Evet. Sen dolayısıyla kelam tarihini, akayet meselelerini inşa edeceğin zaman mecbursun, mahkumsun. Hadis kitaplarına bakmaya. Diğer ilim de, tefsir. Hz. Peygamberin selamın bütün hayatı Allah'ın kitabının tefsiridir. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Aziz seyirciler? Doğru. Ee, sen Hz. Peygamber'in Kur'an'ı nasıl tefsir ettiğini anlamak için ne yapacaksın? Nereye bakacaksın? Geleceğim bizim tarafa. Yani bizim hadis kitaplarına gelmeye mahkumsun, mecbursun. Dolayısıyla hadis kitapları esasında fıkıh. Evet, da fıkıh, hükümlerin çoğu. Kardeşim sen diyelim ki bir ahkam bahislerinde bir meseleyi ele alacaksın. Mecbursun bizim hadis kitabına. Peygamber aleyhisselam ne dedi, ne yaptı? Veya İmam Tirmizi hangi fıkıh bilgininden ne aktarmış? Bunları görmeye mecbursun. Dolayısıyla İslami ilimlerle ilgili kim ne çalışma yapıyorsa Başta tefsir olmak üzere, fıkıh olmak üzere, hangisi aklınıza geliyorsa sevgili seyirciler, hadis alanına gelmeye mecbursun Hz. Peygamber Aleyhisselam'a daha doğrusu. Evet. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a yaslanmaya, ondan istifade etmeye mahkumsun. Mecbursun. Dolayısıyla hadis kitapları salt bir hadis kitabı değil. değildir dersek, hakikati ifade etmiş oluruz. Sen bir lüzumsuz soru sormuştun. Neydi o? Bir soru bakalım. Hocam, öyle evet. demeseniz daha iyi ama. Evet. <gülüyor> Hocam şimdi biz, hani... Ee, yani İmam Tirmizi deyince hemen o kitap deyince hemen akla Hasan hadis geliyor. Yani mesela Müslüm deyince böyle bir şey gelmiyor aklımıza. İşte Ebu Davud deyince de gelmedi. Yani neden Tirmizi deyince aklımıza bu geliyor bunu merak etmiştim. Çok güzel bir merak. Evet o merakını giderelim mi? Senin var mı vereceğin cevap? Yok hocam estağfurullah. Oğlum soruyoruz yani varsa söyle. Yani biliyormuş gibi bakıyorsun da o yüzden sordun. Yok az önceki mesele cevap oldu diye düşünmüştüm. İşte, sen sorusuna cevabın var mı? Ha sen... Yok hocam. Hüseyin. Yok hocam Sefa'nın var gibi sanki. <gülüyor> Top bana nasıl geldi bilmiyorum <gülüyor> hocam. Ya, Yok ama. Yakup'a ver. Yok yani benim cevabım. <gülüyor> hocam benim cevabım olduğundan değil. O alınca ben cevap vereceğim havasında aldı. Dedim ki herhalde o sıra bekliyor. <gülüyor> evet. İlk tefer ulema hocam. Şimdi e, madem öyle biz buna bir cevap verelim. Şimdi Hasan deyince ilk önce Abdülbaki ne kastediyoruz onu bir anlayalım. Hasan hadis. Hasan hadis ne demek? Sıhhat bakımından sayı hadis şartlarından sayı bir tanesini gele. taşıyamayan hadis. Yani biraz daha açalım bizi seyreden Zapt kardeşlerimiz yönünde, anlasın. Zapt yönünde Ravinin kusurunun olması mesela. Heh, bir daha söyle. Zapt yönünden. Ömer Faruk. Heh, yani Ravi bizim kendisine itimat etmemiz noktasında herhangi bir sorunu yok. Evet adalet. Ama hadisi azze Peygamber'den gelen rivayeti tam böyle aktarma noktasında sahih hadis ravi'nin seviyesine çıkamamış. Ama yine sağlam. Ama onun kadar değil. Hani bir süper var, bir de süpere yakın bir şey var ya öyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla hasen hadis ravi sağlam ama sahih hadis ravi'si kadar hadisi olduğu gibi aktarma noktasında o kadar kabiliyetli olan insan değil. Şimdi hadisleri kategorize etmiş değil mi bizim hadisçiler? Sahih demişler, hasen demişler, zayıf mevzu diye devam etmişler. Dolayısıyla bu hasen ifadesi Türkçe'de ne anlama geliyor Eyüp? İyi güzel güzel, güzel yani makbul güzel ha, hasen. Hatta isim olarak... Hasan hatta ismi. Anladı Hasan. Hasan Hüseyin. Hüseyin ikisi aynı anlamda esasında. Hasancık mı oluyor? İsmi tasvir. Evet Taskır yaparak. Şimdi kıymetli seyirciler Hasan güzel hoş demek esasında. Yani eskiden bilginler İmam Tirmiziden önce de bu ifadeyi kullanmışlardır. Yani şöyle düşünülmesin, anlaşılmasın Abdülbaki hasen ifadesini icat eden İmam Tirmizi, öyle bir şey yok. Yok değil hocam. Mesela İmam Şafii'nin, Eyyübe'yle, İmam Şafi Hazretleri'nin kitaplarında hasen ifadesini, hadisler için kullandığını çok görürüz. Burada kastettiği şey, İmam Şafii'nin şudur, bu hadis hoş, amel edilmeye uygun. Daha sonra ıslah haline dönüşüyor bu hasen ifadesi İmam Şafii'den sonra ama yine o anlamda. Yani hasen ne demek? Hoş. Dolayısıyla Tirmizi bir hadis için hasen ifadesini kullanırsa, bu hoş bununla amel edilebilir anlamına geliyor ama kitabında hadis kitapları içerisinde en çok hadis hasen ifadesini kullanan o olduğu için en çok o kullanıyor. Islahî anlamda dolayısıyla artık hasen hadis dendiği zaman insanların akıllarına hemen İmam Tirmizi geliyor ister istemez. Ama o ayırdan mutlaka dikkat edin. Hasen edelim. hadisle ilgili yeni bir şey ortaya koymuyor mu hocam mesela? Yani bunu denil bu Akila Hasan deyince ilk Şu an, o gelmesinin sebebi Bu ifadeyi kullandığı yerleri göz önünde bulundurmak suretiyle Hasan hadisin ölçüsünün ne olduğunu bize öğreten iman tirmizidir. Güzel farkında olmadan bir soru sordun. Güzel bir soru sordun. Hocam az önce ben size onu söylemeye çalıştım işte. Hasan sahih sahih Hasan lafızlarıyla aslında Hasan'ın farkını aradaki hadisler arasındaki farkı ortaya koyuyor dedim de sizinkinin binanın üzerine çatıyı koyunca tabii <gülüyor> evet. Ayrı güzel oldu. Tamam yine teşekkür etmiyoruz. Hiç evet. Teşekkür ben etmiyorum dedim. Biz ederiz işte. Evet. Aramızdaki fark odur diyorsun. Evet. Bu da güzel oldu. Allah razı olsun. Evet. Amin. İmam Tirmizimiz e, böyle şimdi geliyoruz arkadaşlar. Süremizin de 10 dakika olduğunu biz de ifade etmiş Hocam benim oldu. bir sorum vardı. hala bekletiyorsunuz Sor. Şimdi hocam e, aslında te tertipte vesaire özelliklerinden bahsetti kütüb siteden ayrıdan yönlerinden. İmam Buhari ona illette de İhtisas kazandırmış. Hatta Kitabul ül il Kebir diye bir eseri de var. Ama Süneninde de Kitabul ül İlel diye bir bölüm var. Daha doğrusu Ebba-ül İlel, Tirmizi olduğu için. Diğer hadis kitaplarında böyle bir bölüm olmayıp, Tirmizi'nin hususen ele almasının hususiyeti nedir? Güzel bir soru sordu. Anlaşıldı mı sorusu? Ben bir şey anlayamadım hocam. Kütüb-i Vallahi... Sitte'deki diğer Sünen kitaplarında, hatta İmam Buhari'nin camiinde dahi, tamamdır. E, ile kitabı bölümü yok. yok kitabı İlel yani. yok. Ama İmam Tirmizi'nin Sünen'inde eee Ebwabul İlel var. Bu neden? Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Güzel. Evet. Benim seminerime yani... inerek anlatınca anlaşıldı ya, <gülüyor> Şimdi ilk önce İlel kelimesinin ne anlama geldiğini bir de hatırlayalım ondan sonra bu soruna cevap vereceğim. İlel illetin çoğulu. Ne demekti? Gizli. Gizli kusur anlamında diyelim. Yani şunda bir illet var, yani bu işe bakıyorsun, bunda bir illet var, bir sıkıntı var diyorsun mesela. Alil hasta anlamına geliyor Arapçada mesela. Şimdi arkadaşlar, İmam Tirmizi'nin kitabının bir başka özelliği daha var. Rufani'nin ifade etmiş olduğu, diğer hadis kitaplarında olmayan bir özelliği var. O da hadislerdeki gizli hastalıklara, kusurlara dair bir son bölümü var kitabında, sonunda yalnız. Bakın İmam Müslim kitabına mukaddime yazmıştır. Evet. İmam İbni Mace, İmam Darimi kitabına mukaddime yazmıştır. İşte Ebu Davud da mesela risale, risale ile İlahi-i Mekke yazmıştır. Kitabını tanıtan bir anlamda mukaddime o. Ayrı bir fasüküldür bu. Yani mektup olarak yazmıştır. Ama İmam Tirmizi kitabının sonunda hasil, hadislerdeki gizli illetlere, ravilerle ilgili durumlara bunlar nasıl değerlendirileceğine dair Son söz diyebilir miyiz buna ya? Son Niye söz biliriz? yani mukaddime diyeceğim mukaddime başlı olur. Ama sona yazılmış bir mukaddime dersem belki olabilir. Yani kitabın sonunda arkadaşlar kitabın sonunda sona yazılmış bir muahhire. Muahhire diyecektim hocam. Mukaddime var. <gülüyor> burada var. ne yapıyor? Ravilerle ilgili gizli kusurlarla ilgili maharetini bazı ravilerle ilgili değerlendirmeler de var. Şimdi ravilerle ilgili insan Nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerektiğini öğrenmek istiyorsa bu küçük minik bir cüzdür o, kitabın sonunda buna bakması lazım. Ona baktığın zaman zaten İmam Tirmizi'nin muhaddeslerdeki gizli kusurlar hususundaki maharetini çok iyi anlıyorsun. Yani o birkaç sayfaya ne kadar çok şey Sizin. sıkıştırdığını anlıyorsun ama onun bir de el ilel kebiri var. Eyvallah. O da basılı sevgili seyirciler. Orada daha mufassal ravilerle ilgili durumları vesaire değerlendirmiş olduğu daha mufassal bir kitabı vardır arkadaşlar. Tabi i̇bn Recep el Hambeli onun e, ilerini Şerhu İlerit Tirmizi diye şer etmiştir. Pek çok baskısı piyasada bulunmaktadır. En son e, bitirirken iki hususu ifade etmek istiyorum. Bazı bilginlerde, kıymetli kardeşlerim bazı bilginlerde İmam Tirmizi'yi Ebu Davut'a göre böyle biraz gevşek tesahül gösterdiği için tenkit etmişlerdir. Yani bizim kütüp site içerisindeki sıralamada bütün bu güzel meziyetlerine rağmen Ebu Davut'un seviyesine çıkamayışı biraz gevşek kalmasına bağlanmıştır. Yani bütün bu birikimler eyvallah baş üstüne ama hadisleri seçerken kitabına İmam Ebu Davut kadar titiz davranmamıştır diyerek bir eleştiriye maruz kalmıştır. Ahmet bin dendir hocam. <gülüyor> Allah'a emanet Oraya uğramamış Ahmet öğrencilik yapmadığı için mi? Evet. Olabilir. Aradaki fark da o olsun evet. hadi yani. Şimdi en son şunu diyerek bitirmek istiyorum. Sevgili seyirciler, Süneni Tirmizi'yi ülkemize Türkçe'ye kazandıran bir hocamız var. Onu almadan bu programı bitirirsek haksızlık etmiş oluruz. Rahmetli hocamız Osman Zeki Soy Süneni Tirmizi'yi Türkçe'ye kazandıran hocamızdır. Benim üzerimde de 18 ay, ben İmam Hatip'te okurken ondan dersler alıyordum. Benim üzerimde de çok büyük hakkı olan bir insandır. Onu burada rahmetli yad edelim çok da güzel bir Kur'an meali var. Kendisi Arapçayı, değerli kardeşlerim, Arapçayı Türkçe gibi konuşup yazan, çizen bir insan idi. O kadar maharetli bir insan idi. Arap radyolarında program yapıyor idi. Kendisi zamanında, gençlik dönemlerde bu kadar Arapçası iyi olan, bu İslam'a, bu dine güzel hizmetler etmiş olan, insanlığı da, insanlığı da mükemmel olan bir insan idi. Onu burada rahmetle Sünneli Tirmizimiz vesilesiyle anmış olalım. Yine bir programın sonuna geldik. Tabii biz size doyamadık ama sizi bilemem. Yani siz bize doydunuz mu, doyamadınız mı ama biz inşallah sonraki programlarda yine sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peşinden yolundan ayırmasın. Bizi Rabbimiz istediği gibi ümmet olan kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde kalın. Hoşça kalın.